فأعوذ بك من يحطرون. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فكل معد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا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 kıyamet alametlerinden sayılmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle Bukhari hadis şerifinde la sa'atu kıyamet kopmayacak hatta tektetile fiyetani azimetani iki büyük cemaat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 tabi araya girenler de olmuş onlar şimdi kıssadan içerisinde geçecek bu itibarla ama şu demektir önce bunu takdiri ilahi olarak kabul etmemiz lazım daha sahabe-i yaratılmadan evvel bu yazılmış mıydı? yazılmıştı efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların o muharebeye katılacakların çoğu tabi oradaki muharebeye katılanların illa hepsi sahabe değil Tabi, tabi tabi tabi çocukları var çünkü o dönemde tabi yeni etmeler gençler e, efendim 15-20 yaşında 50 silah 18-20 yaşında 50 silah tutanlar efendim zaten e, Hz. Osman'ın radıyallahu Allah'ın e, şehit edilmesinden sonra olduğu için bu hadiseler efendim ne kadar e, bir zaman geçmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra değil mi efendim?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 Sahabe kiramdan da olsa Resulullah Efendimiz'e bazı sorular sorulduğunda Allah'tan yasak gelmiştir. Ya Ladinamanülât <gülüyor> ayetle öyle şeyleri sormayın habibime. Sorarsanız sizi üzer sıkıntıya düşersiniz. Sahabe de çok suallerden nehiyetilmişdir. Şu şu konuları sormayın diye mesela. E geliyor babam cennette mi cehennemde mi? O geliyor anam nerede? Mesela böyle sahabenin de ilk dönemleri bir de sahabecilerde bedevi olanlar yani çölden gelenler ilmi toplumun sual cevap usulünü bilmeyenler kanaatle efendisine hitap şeklini bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'de de çok efendim azarlanma olmuştur. Sistem olmuştur. Dolayısıyla bunları doğru değerlendirmek lazımdır. Evet. Şimdi evvela diyeceğimiz şudur ki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 Şimdi hadis-i şerifleri dinleyince bulunan hepsini anlayacaksınız. İctihad etmişlerdir. Bu ichtihadlarında hata payı var mıdır? Vardır efendim. Hadis-i şerifte İdictehedel hakim tasab vahid. makamında olan müştehit makamında olan deyince burada şimdi Hazreti Ali Efendimiz müştehit miydi? Oho. Baş Peki Ayşe anamız müştehide miydi? Tabi hamura? <gülüyor> Dininizin üçte ikisini Ayşe'den öğrenin dedi. <gülüyor> i̇çtihat makamındadır. Şimdi bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz, bir tarafta Hazreti Ayşe anamız veya Talha Zübeyir bu görüldüğü vakit iki tarafta da içtihat makamı sabit midir? Sabittir. İki tarafta müştehit ayarında olunca burada efendim iki görüş çıkıyor mu? çıkıyor. Bu iki görüşün ikisinin de doğru olması mümkün müdür? Değildir. Allah hüküm nedir? Tektir. Ama müçtehit neye zorlar? Allah inindeki hak olan hükmü bulmak için gayret gösterir. Allah indeki hak olan hükmü bulmak için ictihad ettiğinde gayret gösterdiğinden dolayı hata ederse ne alır? Bir cevap. İsabet ederse ne alır? İki cevap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 İsa Aleyhisselam'a gelen kuvveti maneviye mucize gelse bir başkasına o da ölüleri diriltebilir mi? Diriltebilir. Ölüleri dirilten İsa Aleyhisselam mıdır? Değil Allah'tır. Ona vermiş. Başkasına da verebilir mi? Verebilir ama vermiş mi? Vermemiş. Ayrı dava. Şimdi bir adamı Allah müstehit yapabilir. Hz. Mehdi bir gecede yapacak.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 O kadar ayet inceliyor, hadis inceliyor. Bir imamı şafi bir mesele efet var mı ki? 200 kere hatmettiği var Kur'an'a. Hem de senin gibi hatim diyeceksin. 200 bin kere hatmet sen ne yazar? Bir şey anladın yok ki. İmam şafi düşüne düşüne 200 kere hatmet diyor. Bir fıkıh meselesi hiç çıkarıyor. Böyle adam varsa bagada uyumuyor. Efendim. Onun hocası imam Muhammed. Hem de akrabasıdır. i̇mam Muhammed kimin talebesi? İmam-ı Azam'ın talebesi. i̇mam Şafi tüccarlık yapacaktı. İmam-ı Muhammed'in kitapları kaldı ona. İncelerken kitapları falan fıkıha merak etti ama ne adam oldu? Alimi <gülüyor> Kureyş'ten bir alim çıkacak. dünya ilim dolduracak. Resulullah haber verdi. İmam-ı Şafi. i̇mam Azam da haber verdi. İmam-ı Maliki de haber verdi. Hepsi hakkında sahih hadisler. Kimlerin çıkacağını? Efendim? Efendim? i̇mam Şafii Şafi'nin evine i̇mam Muhammed geldi. İmam Şafir geldi. İmam-ı kızı da ondan çok bahis duyardı. İmam-ı de bir kızı vardı. O kadar takvaydı ki ibadetten durmaz. İmam-ı Muhammed gibi onun odasına giremiyordu tabii. Anahtarından falan bakıyor onu göreyim şu dur Gece ibadetine şey yapayım. Bir de kalktı iki rekat kıldı uzandı. Sabah namazına kadar uzandı. Ondan sonra sabah namazına kalktı.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 seftal oldu. Şimdi 13'ün o konular çok ince konular. Derinlemesine gidersek hiç, Yani tabii bu derse geçemeyiz geri. 13'ün onu ayrı konuşuruz. Mezhep imamlarımızı metedem. Evvelce bir konuşmuştuk. Daha ziyade konuşuruz ama içtihadı anladınız şimdi.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 vardır. Burada tabii ölçü sahabe kiramın hepsi adaletlidir, sahabe kiramın hepsi faziletlidir, fazilette mertebeleri farklıdır, hepsi aynı derecede değildir. Ama okuduğu muadikereime ve küllem ve adallah yolmuş da Allah hepsine de cenneti vaad etmiştir. Ama on tanesine isim verilerek. Cennet söz verilmiştir isim verilerek ama o isim verilmesi aşere-i 10 on kişi denmesi öbürleri hakkında e, efendim e, ihtilaf var anlamına gelmez. Çünkü onlar hakkında da ayet var ve külle edellâ lüsnâ. Hepsine Allah cenneti söz vermiştir. Şimdi zaten Hazreti Ali ile karşı tarafı düşünecek Hazreti Ali o 10 kişiden midir? Cennetten müjdelenen 10 kişiden midir? Peki karşı taraftaki talha nedir? Zübeyr nedir?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 ne sebeple gelişmiştir hadisesi ne gelince? Evvela ne dedik? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bu haber vermesi ne demektir? İşin ezelde yazılmış olduğunu göstermiştir. Şimdi Adem aleyhisselamla Mucahit aleyhisselam bir birbirine girdiler. Adem Musa aleyhisselam ve Mucahit dünyada hoş görüşmüşler mi?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 ve çok büyük insanlara hakaret etmek. Ki Resulullah Efendimiz la taşubbu ashabi. Sahabemi sövmeyin, aleyhlerine konuşmayın. La tadghilum qaradum badi. Benim arkamdan sahabemi kötü laflarınıza hedef tahtası yapmayın. Ve <gülüyor> Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men edebu dun Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Onun için <gülüyor>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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felev enfaqa hadukum misle uhdi zehben ma balaga mutahadin ve la sizden biriniz Uhud dağı kadar yani sahabeden sonrakilere geleceklere siz diye hitap ediyor tabii. Yani şimdi sizden biriniz Uhud dağı kadar Uhud dağı kaç ton geliyor? Amerika bile tartmamış daha. Uhud Dağı'nın ağırlığınca altın verse Allah yoluna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 Eli bidat sapık fırkalarda bu konuları ağızlarından düşürmez. Ondan sonra bizimkilerden biri onlardan biriyle konuşurken bizimkiler mut mutar mut kalır, Hiçbir rivayet bilmez çünkü. Ondan sonra o şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu. Bizimkilerde gelir, o cevende böyle var mı, şöyle var mı sormamış. Onun için doğruyu anlatalım, bütün yönleriyle açığa kavuşturalım ki el işled alimlerimiz bunu tarihe niye kaydettiler o zaman el sünnet bu konular konuşulmayacaktıysa, bu itibarla inşallah evet.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 Ah kustah, O zaman da çok evvel söylüyor. Ben size desem ki, Müminlerin annelerinden biri sizinle bir harbe girecek. Efendim, e, böyle bir kılıç kalkan harp çıkacak desem, hiçbiriniz bana inanmazsınız. Diyorum mesela. Halbuki olacak diyor. Efendim. dediler Cümbehane Allah, buna kim inanır? Efendim. Ama ee, Hüzeyfe radıyallahu anh bu haberi verdi. Ayşe anamız o harbe çıkmadan evvel vefat etti Hazreti Hüzeyfe. Düşün Resulullah'dan aldığı sırlardan biriydi. Ve bunu söylemişti olacağım. Tabii ki e, Ayşe anamıza dedi ya hanginizin devesine hep köpeklere havlayacak deyince bir güldü de sen olmayasın deyince sonra Hazreti Ali Efendimiz'e döndü. İn te min emriha şeyen tarfuk biha. Ey Ali! Eğer bir gün Ayşe senin eline düşerse ona çok iyi ve yumuşak davran. Bunu da söylüyor Hazreti Ali e. Belki bir şey olur eline düşer. Yani bunun olacağını ve oldu hepsi. Evet, Hazreti Ali Efendimiz de emri tuttu tabi tutmaz olur. Bu ne emir edildiyse. Efendim Bu burada yine ana noktalardan birisi.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 ee, yine burada efendim e, bu hususu daha iyi aydınlatacak konu şudur ki aşağınamız Basra'ya geldiğinde Beni Amir suyuna konaklayınca köpekler avladı. Köpekler avlanınca Ayşe dedi ki bu suyun adı nedir? Dediler ki havep suyudur. Hazreti Ayşe hemen Resulullah'ın buyurduğunu hatırla sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Efendim, ma'zunun ilâ Ben dönüyorum dedi. Daha gitmiyor daha iş başlamamış. Ben döneceğim dedi. Deyince Zübeyir dedi ki Meltak demeyine. Yok ki dönemezsin dedi, geleceksin. Nereye gele ferakil Müslümanlar seni görmesi lazım yoksa savaş çıkacak. Anamız var diye onu senin hükmünü dinlerler. Resulullah annem olarak sulhü ancak sen sağlayabilirsin dedi. Ve aşağı anamız, o köpeklerle avlamasından hadise hatırladı dönmek istedi. Velakin Hz. Zübeyir de iyi niyetle sen olmazsan bir ağırlık olmaz, sulhü sen sağlayabilirsin anamız olarak dedi. Böylece Ayşe annemiz yine dedi ki ben dönmem lazım. Resulullah dedi ki havep köpekleri havladığında haliniz ne olacak sizden birine dedi. Nasıl haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar efendim.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 etmek üzere sahabeden birisi müracaat etti. Hazreti Ali Efendimiz tabii haklı olarak biatı kabul etti. Çünkü hakkıdır. Sırasıdır, hakkıdır. Efendim biatı kabul etti. Efendim Beytülmal hazine açılarak işte ıı, taksimat yapılacak işte işler yürümüyor. Az, Osman şey edilene kadar muhasara altında ola, o memleket perişan olmuş. İşleri düzeltmeye başladı. Bu arada insanlar Hz. Ali'ye biat ediliyor duyunca talhayı bıraktılar. Radıyallahu anh yani onun yanında bazıları vardı fakat o zaten meşveriye havale etmişti. O herkes duyan efendim... Hazreti Ali Efendimizin yanına geldi ve biat tamamlandı. Yani herkes biat etti. Hazraley Efendimiz Talha ile Zübeyr radıyallahu numaya haber gönderdi. Dedi ki herkes bana biat etti. Sizin biatınızı istiyorum. Öyle ya ihtilaf çıkmasın. Onlar da biat ettiler. Yani Hazreti Talha özübeyr Hazreti Ali Efendimize ne yaptılar? Biat ettiler fakat sonradan Osman'a yardımcı olunmadı. Hazreti Osman evinde şehit olunurken yani bir müdafaa yapılamadı doğru dürüz. E şimdi de böyle bir durum oldu yani yapanın yanına kar kaldı gibi bir durum oluyor. Katil bulunmadı, kısası yok. Nasıl olacak diye pişman oldular. Dediler ki Hazreti Hazreti Osman'ı şehit edenler bulunup kısası yapılacak. Şart koşuyoruz. Haklı mı bu talep? Ya size soruyorum haklı mı bu talep? Haklı kardeşim. Bir halife şehit edilmiş evinde. Yani normal bir Müslümanı bile öldürene kısas varsa. Şimdi Hz. Osman'ı öldürenler bir insanın kanında kaç kişi müşterekse zaten kaç kişi bir anda muzra soktuysa darbe yaptıysa hepsi de kanda müşterektir onlar. Hep kısas yapılacak değil mi? Hz. Ali Efendimiz buna cevap veremedi. Şimdi niye cevap veremediye gelince. Şimdi bakalım. O da haklı. Neden? Neden?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 Yani bunu uzak yollar develen gidecek adamı alacak bulacak getirecek. <gülüyor> Aşağınamıza da bir deve aldı. Adı asker devenim. 80 binara. en kuvvetlisiz üveyir, en zengini yali ayni ümeyiye bunun için. Şimdi bu kadar insan birleşince ben davide dedim biraz imtihan oldum yani. Bunlar da Basra'ya çünkü.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 900 atlıyla efendim çıktı. Bunlar Medine'den çıktılar. Değil mi? Aşağı namaz öbürleri hep Medine'den çıktı geldiler. Hazal efendimiz de çıktı geldi. 900 atlıyla Zikar denen yere geldi. Efendim, ona da şimdi şöyle bir haber geliyor ki bastalılar Talha ve Zübeyr'in etrafında toplanmışlar. Yani sanki sana karşı bir durum gibi bir haber geliyor.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 Dediler Emirül müminin Hazreti Ali bizi size gönderdi. Sizin istiyoruz. Efendimiz annemiz Basra'ya gelmiş. Yani Ayşe annemiz Basra'ya gelmiş. E, o dünya ahiret Resulullah'ın hanımıdır. Lakin bir imtihan var burada. Bakalım kime itaat edeceksiniz. Böyle bir durumda kaldık.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 Ben din korkusum korkum olmasaydı beni halife Cecenlerin teklifine e, red cevabı verirdim ama e, din dini muhafaza etmek zorundayım en büyük halimde o o zaman eendim. dolayısıyla ben dine sahip çıkmak için halife oldum tamam. Fakat dedi e, sonra muaaviyi kastediyor oluyor lan birisi kalktı. Benim gibi İslam'ın başında ilk Müslümanlardan değil. Akrabalığı da Resulullah'a benim kadar yakın değil. İlmi de benim kadar değil. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Anh. O dedi işte biraz benden çekişmek durumunda efendim, kaldı. Dedi. O zaman dediler ki peki Bedir'de, Hudeybiye'de, Uhud'da efendim senin arkadaşların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 İçeri girip kanına girenler tabi sayılı. Şimdi bunlar dediler ki Hazreti Ali Efendimiz de bunu anlaşmak istiyor ya çağırıyor bunları görüşelim anlaşalım. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ordusunda bulunan bu Hazreti Osman'ın kanına karışanlardan karışanlar, ne yaptılar efendim? Korktular. Neden korktular biliyor musun?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 E şimdi atışmayı başladınca ona ona ona ona, ona köleler katıldı, cahiller katıldı, deliler katıldı. Ya dediler böyle böyle. Oradan bir bi bi efendim bizden onlara mı ondan bir cemit ederken bayağı bir şey çıktı. Kargaça ve yaralı sayısı artıyor. Hazreti Ali Efendimiz şaşırdı. 2 reket namaz kıldı. Allahu Teala'ya da dua etti. Ondan sonra kendi cemaatine dedi ki: "Eğer galip olursanız sakın kaçının peşine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 Yani Hazreti Ali ile arasında bir şey olsa ona biat ettirmez başta. Sen dedi bana Aliye biat et demiştin. Şimdi bu ne iştir? deyince Ajanam sustu. Deveyi kestirdiler. Deve kesildi o cemel esas o deveyle geldi ya. Deve kestiler. Ajanamımızın e, erkek kardeşi vardı. Bu Bekçilik'in oğlu Muhammed. O indi bir adam daha indi. Hevdeci aldılar. E, yani deve kesilince. Ellerinden tuttular, taşıdılar. Hz. Ali Efendimiz'in önüne Ayşe anamızı getirdiler. Deve, o hevdecin üstü o kadar o ok kalmış ki. Çirp olmuş. Her tarafı ok. Hevdecin. Ayşe anamız sağ. Rasulullah ne buyurdu? Az kalsın ölecekken dönecek dedi, kurtulacak. Dedi. <gülüyor> E ee, kardeşi dedi ki bir şey bir ok isabeti aldın mı dedi? Yok bana bana bir şey olmadı dedi. E ee, Hazale Efendimiz kardeşine e, bir de annara emretti. Dedi ki bunun hevdeci yenileyin, güzel bir kubbe yapın. Güzel e, efendim sarın sarmalayın. Efendim, düzeltin bu şeyleri. Ondan sonra geldi selam verdi. Ey anneciğim nasılsın? Hazale Efendimizdi. Şeyfendi ya, dekalet bir hayır. Hayır Elhamdülillah dedi. Dedi ya Allah seni afetsin. Mağfiret etsin. Yani senin bulunman burada tabii bir hata oldu işte hatta. Allah seni mağfiret etsin dedi. Bütün insanlar, eşraf, bütün millet geldi. Aşanamıza selam veriyorlar. O kapalı evdecin içinde görünmüyor. Selam verdiler, selam verdiler. Ondan sonra Basra'daki en büyük ev evde misafir oldular. Abdullah bin Kuleyd'in evinde. Tam yola çıkacak gün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 tazimen böylece Resulullah'ın emrine imtisal ve e, anamıza ikram yaptı. İdakan edali Bir hadisinde Resul-i Ekremimiz dedi ki Ayşe eline düşerse onu rahat edeceği evine sağ selamet geri gönder ha demişti. Onları hep hatırlıldığı için efendim analık hakkını da ödemek için bu şekilde yaptı efendim.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 Emalallahi, "Lerebke rubetin kad ferrecaha sahibi bu hada seif am Sen biliyor musun bu kılıcı dedi. Bu kılıcın sahibi olan Zübeyr Resulullah'ın yüzünden sallallahu aleyhi ve sünneti önünden ne belaları bu kılıçla açtı. Kainatın efendisini bu kılıçla müdafaa etti o zat. Sen onun mu öldürüp de kılıcıyla alıp bana getiriyorsun. Bu Resulullah'ın halasının oğlu Zübeyr ki kainatın bu kılıçla bu kadar müdafaa etti dedi e kızdı ona o da zannediyor bir şey ben Zübeyr'in katili benim falan gelmiş içeri dedi ebi katl safiye li li her peygamberin havarisi var benim havarim Zübeyrdir Resulullah buyurdu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 Ümit ediyorum. Ne buyuruyor? Estağidü billah. <Sessizlik> Ve neze'nâ mâ fî sudûrihim min gillin <Sessizlik> ihranen alâ sürurim mutekâbilin Biz cennete girenlerin kalplerindeki bütün kıllu kışı çıkarttık. Kardeş olarak cennette köşklere oturacaklar, serillere kurulacaklar. Karşılıklı oturacaklar. Talhazübeyn hepimiz dedi cennette öyle rahat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 Müşrik mi oldu bunlar? Dedi ki yok şirkten kaçtılar. <gülüyor> Aziz Ali diyor. Şirkten kaçtılar. Münafık mıdır bunlar? Dedi münafıklar Allah'ı çok az zikreder. Bunlar çok zikreder. Peki kimdir bunlar? Dedi ihvanuna begav aleyna. Ma um bi kefera vela fesegah. Limalim Kardeşlerimiz bize karşı çıktılar. Kardeşlerimiz. Kafir değiller maşa, fasık da değiller. Günahkar da değiller.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 Ben kütümevlla ve Ali'm Bu hadis sahiptir. Soran kişiye söylüyorum. Hadisin manasını ben size vereceğim, inşallah. Şehlere bakmak lazımdır. <gülüyor> Let's shout. Ah oh! Allahü Akbar, Allahu Allah meali ve ahlim, meali ve la ilaillahu la nabbo Allahümme değalına nebiyena Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme de'l-i şuyukhena ceza Allahümme ne'ne cenne Ma min amel Na'udibike minen Ma amel Allahümme inna se'alüke'l-i khayr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udibike'l-i şereme'l-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Valeha ve valea, Ya rahimün, ya rahimün, ya <gülüyor> Sen bu ayetlerinde, muhacir ve ansarda, İslam'a en evvel girenleri bedheyledin. Ve Ya Rabbi, onlardan razı olduğunu, onların da senden razı olduğunu beyan ettin. Ve altlarından durmaklarak en cennetleri onlara vaat ettin. Bu en büyük kurtuluştur diye teşvik ettin. ''Ve ya Rabbi o muhacir ve ensarın ardından'' ''Vellezîne tebeûn bi ihsan'' iman, ve ibadet ve ameli salih ve ihsan makamında'' onlara tabi olanlar diye tebeain tebey tabi'in kıyamete kadar gelecekleri de ilhak ettin. Bizi de o tabiine ilhak ile ya Rabbi. O muhacir ve ensarı sevenler zümresine ilhak ile. Seven sevdiyle beraberdir sırr-ı ile. Biz de sahbi kiramdan ayırma ya Rabbi alamin. Bize de ihsan Nasıyı beyle, müşahede makamı nasıyı beyle, sana görül gibi ibadet nasıyı beyle. biz seni göremiyorsak senin bizi gördüğünü bilmek bize nasip eyle Amin. ya Rabbi ondan sonra münafıkları zem ettin. ya Rabbi sen o münafıkların bütün alametlerinden bizleri halas eyle Amin. ya Rabbi ondan sonra bir takım iyi amellere kötüleri de karıştıran günahlarını itiraf eden kullarını beyan ettin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 Kulların bilmiyorlar mı ki tevbeleri ancak Allah kabul edebilir? Sadakaları ancak Allah alır. Ve Allah tevvaptır ve rahimdir buyurarak Ya Rabbi aşırı şerifi hitama erdirdin. Bu ayeti kerimeyi hitama erdirdin. Ya Rabbel alemin ve ahiren nasır. Biz biliyoruz ve şüphesiz inanıyoruz. Tevbeleri ancak sen kabul edebilirsin. Bizi ancak sen affedebilirsin bulan tertemiz sen çıkarabilirsin. Verdiklerimizi, kurbanlarımızı, hayırlerimizi, sadakalarımızı, zekyatlarımızı ancak sen alırsın ve sana ulaşır ya Rabbi. Ve yarabbel alemin biz eksik noksan her işimiz ya Rabbi e, karışık ancak sen cevab ve rahimsin. Cümlemize ya Rabbi tövbe nasibeyle, dönüş nasibeyle, Rahmetine mazhar ile, lütfunla muamele ile ya Rabbi en netice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 Bizden evvel ölenlere garip et eyle. Kabilen nur eyle makamların cenneti. Amin. Bu cemaatlere gelmelerinin, bu cemaatleri sevmelerinin karşılığını onlara göster ya Rabbi. Amin. Razı ve memnun eyle. Amin. Ya Rabbi azapları varsa şu on geceler hürmetine defu rafizale eyle. Allah'ın güllerini cennet bahçesine tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi bizler de son nefeslerimize iman ikan hüsnü hatim eyle. Çene kapamak nasip eyle. Amin. Ahir akıbetler. Hayır ile Bu iman emanetimiz sana emanet muhafaza eyle. Amin. Son nefese kadar ehl sünnet akidesinden ayırma bizi. Ehl-i bizi çıkaracak inançtan, fikirden, sözlerden de uzak eyle. Amin. Şahıçlardan da uzak eyle. Amin. Ya Rabbi ehl-i sabuk programlarına, toplantılarına, merasimlerine katılıp kutlamaktan da muhafaza eyle. Amin. En ufak bir meyille ehli bit... Ya Rabbi özenmeyi bize, bize nasip eyleme Ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuklarımızı da muhafaza ile Ya Rabbi. Namide ellerine harcı hemde azat eyle. Amin. Şu Allah'ın dultu kerimine karine eyle. Amin. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sahatu afiyetler. Amin. İhsan eyleyip başımıza eksik eyleme, yokluğunu Amin. gösterme Ya Rabbi. Amin. Anne manevi yolculuğumuzu itmama ile, eyle. Amin. Kendisine fevkat tecelli ihsan buyurup. Bizi ondan onu bizden. Cümlemize Efendim babamızdan, İsmet babamızdan ve silsizli meşakibizden ve Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashabından dünyada ahirette. edilme ya Rabbel alemin. Amin. Hürmet Allah'a ve Yasin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillah ya Rabbel alemin. Engelleri izahle eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. İslam'a yardım edenlere yardım eylesin. Askerdeki polis kardeşlerimizi, asker kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Bütün İslam vatanlarını, bütün afetlerden muhafaza buyurun Amin, amin. Muhammedullah ve asli no selamın aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü ve sallamü aleyhi ve sallamü ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü ve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 очку Amin.